Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Göçmenin müziği, müziğin üçünde bu hafta Suriyeli müzisyen Hozan Osman'la birlikteyiz. Hoş geldin Hozan. Hoş bulduk. Hozan 6 yıldır İstanbul'da. Bir Suriyeli Kürt müzisyen ve burada uzun bir zamandır profesyonel müzisyen olarak hayatını sürdürüyor. Hem bugün Hozan'ı tanıyacağız, yani onun geçmişteki müzik hayatını, bu Türkiye'de neler yaptığını konuşacağız, planlarını konuşacağız. Hem de bu arada bir Suriyeli Kürt müzisyen olmanın e, Türkiye'de avantajlarını ve dezavantajlarını da konuşma imkanımız olacak. E, biraz başlayalım mı? Sen Suriye'de ne yapıyordun? E, müzik mi okumuştun, ne yapmıştın? E, ee, baştan merhaba. Evet. Teşekkür ederim. Sen böyle... Mi? Oturduk. Bugün konuşacağız işte. Ee, ben oradan müzik okuyordum. üniversite şey etin müzik, Homs'da okuyordum. Üçüncü sene oradan bıraktım. İşte bir durum oldu işte. Savaş oldu. Asgari sıkıntılar var, böyle şeyler gitmek, gelmek. Ee, öyle şey karar verdim. Homs'da gittim. Orada kendimiz şey e, Amuti, Hasaki. Hı. Orada ayırım yanında gittim oraya gittik orada e, bir şey müzik merkez gibi yani bir yer açtık burası gibi bir ofis gibi orada bir arkadaşlar dersleriyorduk işte sorsiyaj dersleri enstrüman, e, bağlama saz başka arkadaşlar ders veriyordu. ben de bu bozuk enstrumanım onu sonra tanıtırım daha böyle e, çalıyorduk. Ders veriyorduk. o da bir altı ay yedi ay verebilirdik. sonra biz işte bir sıkıntılar tekrar çıktı işte elektrik sıkıntıları su sıkıntıları öğrenci gelmeye gitmeye sonra ben önce de bir planım vardı İstanbul gelmeye ama üniversite sonra düşünüyordum sonra böyle bir başma bir şey oldu yani dedim artık gelmem gerekiyor işte müzik artık yapmıyorum yani uzak oluyordum ne bileyim durum sahidedi yani böyle Türkiye'ye kadar Vermeye... Peki tek başına mı geldin? Ailenle birlikte mi? Yok tek başıma geldim. Hı hı. Evet. Peki geldiğinde burada tanıdıkların var mıydı akrabaların, arkadaşların? Bir arkadaşım vardı, iki arkadaşım vardı. Aslında birisi Urfa'da vardı, birisi İstanbul'da vardı. Onlarla şey konuştum. Yani, ee, yani dedim şey gelmeye buraya için zaten çok yakın arkadaşlarımızdı. Birisi amcan mı oluyordu? Bir de birisi de çocuk arkadaşım. Beraber okuyorduk zaten orada. O benden önce gelmiş, 6 ay. Öyle geldim. Peki burada müzisyenlerle nasıl tanıştın? Burada müzik yapmaya nasıl başladın? İlk geldiğinde zor muydu? Evet, yani ilk geldim buraya işte dil, kesin dil öğrenmesem, sistem burası nasıl, yaşamak nasıl, bunları çok merak ettim baştan. Başka iş yaptım, tekstil falan yaptık biz başta. Sonra bir projeler yaptık, işte şarkı yaptık. Yani bizim PES'te bize ait arkadaşlar, iki arkadaşım vardı. Beste bize ait, sözleri bize ait. Böyle bir şey bir kafaya girdik, sokak müziğe gittik beraber çalışıyorduk. Ee, sokak müziği nelerde yaptınız? Yani daha çoğu taksiyonda, Kadıköy'de, Kadıköy'de çalıyorduk bazen neler. Hmm. Tekrar bizim Suriye arkadaşlar yapıyorduk o zaman. Bizim ortak bildiğimiz şarkıları ya da böyle bahsederdik. Kadıköy'de bir İnci abla vardı. Onlar da burada bağlama öğrendim. Onlar bağlama çağırıyordum. O da türkü çoğu söylüyordu. Böyle beraber çaldık 4-5 ay. Peki bu sokak müziğine dönecek olursak, Suriye'de var mıydı sokak müzisyenliği? Yani? Ne dersin, böyle hani var ama biz denedik ama çok işte imkan yoktu, polis engelliyordu ama Halep'te yapanlar vardı falan gibi anlatan bir arkadaşım oldu. Yani şöyle aslında şey gibi, o kültür yoktu yani şey. Yani o kültür yapan sanat süre ama bir şey vardı işte doğada oluyor bazen işte 2-3 Arkadaş beraber mesela bir yerde oturuyordu bir barkta bir yerde Bir çöle gidiyordu bu ne bileyim Ama sokak içinde böyle merkez içinde çok kültür yok Suriye'de Hı. Sadece bir ben üniversite yani o da ikinci seneydim ee, Bir proje oldu Yani yurt geldiler Onlar sokak müzik için bir proje yaptılar Suriye'de Nereden gelmişlerdi hatırlıyor musun? Yani Avrupa'dan Avrupa'ndan gelmiş, evet. Bütün ee, burada sokak müziği yani nasıl gitti yani para kazanabiliyormuydun, yürünmüydün? Yani bizim şey gibiydi ya e, bizim sevdiğim bir iş yani böyle bir şey var için sokak müzik. Yani ben arkadaşlarım iki üç tane var biz beraber aynı yerde de oturuyorduk müzik de beraber yapıyorduk ilk baştan. Biz buraya Yaşamada seviyorduk yani bize çok eğlence geldi çok keyifli geldi yani böyle düşündük Bizim şey vardı mesela bir program yaparız beraber şarkı daha erenceye yaparız o andan müzisyenleri çok tanıdık aslında daha çoğu bu çok faydası bana bu geldi orada çok kişiler tanıdım hı hı. nasıl müzik yapar diye tanıştım evet onlar da sana başka şeyler anlatıyor işte e, nasıl müzik yaparlar yeni müzik yapıyor erenceye olarak müzik düşünmek sen insanlara nasıl gülmek, nasıl davranırsın, hmm. benim için bunlar daha çok önemli. Yani öğrendim sokakta bunları. Sonra sokak müzisyenliğinden e, gruplarda çalmaya mı geçtin? Ne evet. Sonra biz kendimize bir grup yaptık. Öyle birkaç yerde çaldık. Ee, sonra bir proje geldi. İşte onu projeyi de One Beat İstanbul hmm, Amerika'da evet. gelmişler. Orada da bayağı çok güzel bir projeydi. 10 gün, 15 gün İstanbul'da workshop gibi hem konser verdik en sonunda. Orada çok tanıdığım insanlar oldu. Hem de böyle hayatta bir tisadüf oluyor. Mesela biz 10 kişiydik ama sanki şey, her kişi onlardan benim de bir içimdeki bir şey var. Yani bana benziyor bir şeyler. Her 10 kişi. Yani o çok hoşuma geldi. Böyle güzel yani. Bana bir işte grup yapmaya açıldı. Ne bileyim. Beraber çalıştık sonra de yaptık beraber. Süleyhane beraber çalışıyoruz. Tarık Eshan var. O projede biz hala da beraber çalışıyoruz. Devşen. Onun bir grupu var. Şu anda bir albüm de yapacağız. Onlar 9 tane. Müzik içinde 2 tane beste olacak. E sen beste de yapıyorsun. Peki bizim... Yani beste aslında daha şey oluyor. Ben beste demiyorum. Yani yapmak çok çekiniyorum. Ben i̇stediğim müzik almadım. Eğitim yani. Sen beste yapmak için çok şey ettim lazım. Ama daha doğası gidiyorum işte. Aklımda ne güzel cümle kaldı. Ne, ne bileyim. çocuklarım da ki hayat. Ya da burada ne yaşadım. Bunlar çıkıyor. Böyle bir şeyler, sevdiğim şeyler çalıyoruz. Düzenleme yapıyoruz. Tekrarda arkadaş mesela bir beste yaptık ama mesela her önce beraber yaptık arkadaşlar. Onun için mesela biz besteye çıkarken demiyorum. Yazmadık işte beste kimi falan. Öyle yazmadık. Kafaya girmedik. Anonim bir şeye dönüştü, evet. aranızda kolektif Aynen. bir üretim oluyor. Bir ni çalar mısınız? ya da bestenizi, kolektif beslenizi? Olur. Çalar mısınız öyle? Hmm. Adı ne? Var mı bir ismi? Adı şey... Azman yazdık. E, Gökücü demek, Sky. Böyle... Bir adı koyuyor işte. <gülüyor> Severim mi çünkü dinleyiciler için yeni bir ses aslında bu. Evet. Yani surman bahsettiğim, bu bozuk diyorlar. Ee, az önce de konuştuk belki şey bizim diyorlar bazen. Hı hı. Ama bozuk ben daha şey akademik olarak herkes yani böyle tanıdık geliyor. Bu hani da daha Suriye'de, Lübnan'da çok çalınır. Hı. Çok eski bir enstrüman. Yani şey eski buzuki bazen diyorlar. İçinde koma olduğu için e, buzuki sonra daha gitara bağlamış. Yani komasız oldu. Çalma tekniğinde belki Buzuki'ye benzer tremolular falan var. Evet, var. Hmm. Yani şey, akord, akordu biraz yakın. O duygu, Buzuki duygu var içinde. Enstrüman hmm. şekil de benzer. Fena sesleri çalmaya, permak pozisyonları bazen çok benziyor. Hmm. Bu daha şey, e, çok akademik enstrüman değildi önce. Hatta eski hariç şey, iki tel ben yani biliyorum çok eski hal tam ama ben tanıdığım zamanlar iki tel vardı iki tel üstte iki tel altta do sol yapıyorlardı ee, daha şey yani Arabul kendi çok çalıyorlardı yani böyle daha taksim çok Hı. taksim kafayı yani konserde oluyor insan saat taksim için geliyorlardı Bizi biz sürü taksim de yapıyor Hı. işte e, düğünde sen çok çalıyorlardı ortamda çok çalıyorlardı bizim de Bizim Kürtlerin orada ucağı vardı mesela. Yani Kambesut tarafında da. Orada çok güzel çağınlar var işte. Mesela Saigüsü vardı. Hamet Şeho vardı. Bunlar yani Saigüsü daha oraya getirmişler bu anistürman. arabın bir de işte vardı Muhammed ab Kerim vardı mesela. O piskin biri diyorlardı o zaman yani. Böyle o anistürman çok üstüne böyle çalmış, taksim yapmış, beste yapmış, çok eski ama. Yani. Ben tamam. ben de e, Lübnan'da bir Suriyeli müzisyenden de dinlemiştim ilk kez. Evet, Canlı Lübnan'da, Lübnan'da çok eski ben tanıyorum orada Çağ hmm. Mater vardı. Sonra biz de Suriye'de işte konservatuvar olmuş. Ee, bizim bir Azerbaycan'da bir e, profesör vardı. O normalde tar çalıyordu. Bir de Ut. O da ee, i̇lk hoca psikoloji olmuş orada, Muhammed Osman, Osman da vardı bizim ilk yani öğrenci orada olmuş, konservatuarda. Sonra biz de, yani ben de başvuru yaptım üniversiteye, burada ee, aslında 4 sene sonra, liseden sonra gittim o zaman, üniversiteye başvuru yaptım, beni kabul ettiler. Eğitim fakültesiydi değil mi bu Humus'taki? Evet, daha konservatuar Hı. olmuyor, o uşağında oluyor bizim Humus'ta. Hı. Daha diyor eğitim müziği yani böyle yazıyorlar ama tekrar sen enstrüman bir hocanın kesin var haftada 2 ders alıyorsun. Ee, orada işte eğitim aldım 3-4 sene yani. Sen orada öğrendin enstrümanı evet. yani. Evet, Hı -hı. önce çalıyordum küçükten bu enstrüman, 3'ten beri çalıyordum. Bizim kutuda vardı zaten, düğünde çalıyorlardı evde çalıyorlardı Daha konağda çalıyordu. Thank <laughs> you. Sana. Şimdi bir yani Türkiye'de Suriyeli bir Kürt müzisyen olmakla Arap müzisyen olmak arasında bir fark var anladığım kadarıyla. Yani özellikle Türkiye'de Suriyeli müzisyenlerden Arapça müzik yapmaları bekleniyor. Sokak müziği yaparken de böyle genellikle. Evet. E, ama mutlaka bir takım avantajları da vardır. Yani Türkiye'li evet. Kürtlerle kurulan daha yakın ilişkiler vesaire filan gibi. E, sen bunu nasıl deneyimledin? Ne düşünüyorsun bu konuda? Aslında şey mesela burada herkes Arap müzik bekliyor bizde de. Ama eee... Yani zaten Suriye Türkiye çok e, aynı şarkılar var kültür çok yakın aslında da yani sen onları yukarı çıkarsın mesela şu an deymiyorum yani biraz eski de gideriz mesela Arapes müzik biraz çok var burada yani ben daha yani şu kadar üstüne çalışmışlar mesela e, yani aynı çok şarkılar aynı benzer şarkılar var mesela şu an sen bir tane şarkı çalarsan burada mesela Yunanistan çalmışlar. Türkiye'ye çalışmışlar, Suriye'de çalmışlar, çalmışlar Irak'ta çalmışlar, İran'da çalışmışlar. Yani sen orada hangi nereden geldi çok bilmiyorsun. Mesela bazıları İsrail'de de var. Evet, işte çok daha enstrümanlar hani, gidersin mesela, orada fark edersin mesela. Mesela Türk sanat müzik biraz farklı, yani, yani arabayı sayamazsın mesela. O mesela Türkiye kulturu. Mesela çok Suriye, müzik müzikmezler bir anda ama sen müzik okursan yani enstrümanlar gibi düşünürsen farkı çok var. Koma zaten çok farklı, 9 tane koma var. Mesela benim enstrümanım şu an, yani sana Türkçe'de çalabilirim biraz bunun üstüne. Arapça dersin, İran rengi, Kürtçe rengi mesela fark edersin böyle Hı -hı. anladın mı? Korma hepsinde yok şu an. Ama o renk tadı fark edersin mesela. Hı -hı. Yani böyle bir şey. Ee, Peki yani, yani. sen burada daha çok Arap müziği mi yapmak zorunda kaldın? Piyasada yoksa sen doğrudan Kürt müzisyenlerle çalışarak hani onu bir şekilde aşabildin mi? O beklentir. Kürt müzik olarak şey, ben küçükten zaten o aklımda kaldı çok Kürt müzik benim, zaten o aklıma geliyor için çok seviyorum. Ve bu enstrümanda Kürt müzikle baştan öyle buydum yani, çaldım. Sonra Arif müzik'e gittim, o da dinledim dinliyordum ama çalmıyordum çok fazla Arif müzik. Üniversiteye gittim, sonra arkadaş, işte tekrar arkadaş olduğu için, insanlar tanıdığın için bir şeyler öğrendim, tekrar sevdiğim şeyler. Ee, ama daha burada işte farklı işler yapıyorum. Mesela enstrümantal olunca hangi müzikle belli olmuyor. Türk müzik yapıyor, Kürt müzik yapıyor. Ama hmm. o duygu var. Ama mesela benim grup Küçe müzik yaptım. Danuk vardı mesela. Hmm. Danv, hala hala var. var mı hala? Hala var. Arkadaş İspanya'ya gidiyor. Bizim soruyuz. Ferhat Faysal. Ee, bunun için biz şu an biraz kayıt yaptık o gitmeden önce. Daha albüm üzerinde çalışıyoruz şu an. Yani internete olarak konuşuyoruz. Bir buradan yaparız, buradan yaparız. Ee, böyle konuşuyoruz. Belki sonra devam ederiz. kesin devam ederiz. Hı hı. Evet. Peki o zaman Danuk'tan da bir parça deneyelim mi bir kayıt? <gülüyor> ha, ha tamam. Çok emin <gülüyor> <iyi>. ol. <gülüyor> Artık ben burada müzik işim tam olduğu için en son seneler dil de öğrendim, planlar yaptım, burada arkadaşla proje yaptık, işte album yapacağız, ben kendime bir, burada bir şeyler yaptım, yani bu şehirde çok şey öğrendim, İstanbul'da. Hı hı. burada kalmak çok mutluyum aslında da, yani böyle bir şey olursa ben giderim, gelirim İstanbul'a, böyle bir şey olursa, böyle işin şu an çalışıyorum yani, işte avrak, pasport, Grup yapmak, kurmak. Ee, Artık burada bir hayat kuruyorsun. Bu, evet, mi? burada zaten ben vapurda sürekli çalışıyorum, mezun aldım. Ee, yani, ama plan var. Mesela ben hangi müzisyen dünyada gezmek istiyor, konser vermek istiyor. Kendini, arkadaşları, kendi ciddi gruplar var. Ee, onlara yemek verdim bir şeylere, devam etmek kesin istiyorum. Hı hı. Evet. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de için. teşekkür ederim.